Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Şimdi Türkiye Hikayelerini Anlatıyor projesinden bahsedeceğiz sizlere. Bu proje e, Açık Radyo ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyle e, bugünlerde başlatılmış bir e, edebi radyo projesi diyelim. E, ayrıntılarını konuşmak üzere Murat Gülsoy bizlerle beraber. E, telefon hattımızda şu anda hoş geldiniz Murat Bey yayına. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, evet, sözünü ettiğiniz gibi bir ortak proje ve çok da değişik bir tarafı var. Çünkü hem edebiyat hem gerçek hayat hikayeleri hem radyo hem üniversite işbirliği yani birbirinden farklı alanların kesişiminden bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Biz de aslında çok evet. heyecanlıyız. Evet. E, i̇sterseniz projenin nasıl doğduğunu bir parça lütfen, söyleyeyim. Lütfen, e, Bundan e, yaklaşık bir yıl kadar önce e, sevgili e, açık radyo programcısı ve e, bilim insanı Güven Güzeldere ile e, sohbetlerimiz sırasında e, onun e, böyle Poloster'ın bir e, projesinden söz etmiştik. Yakın zamanda can yayınlarından evet. Türkçe kitap olarak da çıktı. Babamın Tanrı olduğunu sandım radyo hikayeleri isimli bir projesi vardı. Bu projede e, Amerika'da çeşitli e, yerlerden insanlara çağrı çıkarıp e, gerçek hayat hikayelerini bize gönderin Hı -hı. E, deniyor. Ve Paul Oster daha sonra ona gönderilen çeşitli e, hayat hikayelerinden e, bir derleme yapıyor. Ve onları edit ediyor tabii üzerinden geçiyor. Hı -hı. E, ve sonra da radyoda okuyor. Tabii bunlar hakikaten çok değişik alanlarda. Yani bu... E, babasının askerlik hikayesinden tutun da işte kendi komşularının hiç durmadan öten horozuna kadar böyle hayatın içerisinden gerçekten insanların başından geçmiş tanıklık tanıklığını yaptığı olaylardan oluşuyor. Hı hı. Biz de konuşurken bizde de tabii bu memleket hikayeleri memleket dediğimiz zaman memleketimden insan manzaraları aklımıza geliyor. Evet. Memleketimden insan manzaraları bildiğiniz gibi Nazım Hikmet'in opus yani dev eseri hı hı. hayatının en önemli başyapıtlarından bir tanesi hı hı. E, amaç tabi orada 1900'ün başından işte 40 yılına kadar 1940'a kadar Türkiye'nin bir kesitini sunmak ve gerçekten farklı sıradan sıra dışı birçok insanın hayat hikayelerinin üst üste getirilerek yapmak. E, kurulmuş bir aslında roman da sayılabilir. Bir uzun şiir de denilebilir. Çünkü o da disiplinler arası bir yaklaşımla aslında türler arası bir yaklaşımla kaleme alıyor. Bildiğiniz gibi Nazım Hikmet sadece siyasi kimliğiyle değil aslında bu modernist edebiyatçı Kimliğiyle de bence çok önemli Çok öncü, çok devrimci bir Yaratıcı, yazar, yaratıcı, sanatçı Şüphesiz. Burada da hakikaten kendi yazılarında da sözünü ediyor Sadece memleketin kesitini alırken Aynı zamanda hem şiirden Hem romandan, sinemadan Hatta radyodan Evet. çok yararlandığını bu, tek, bu anlatım biçimlerini kullandığından söz ediyor. Biz de dedik ki yani bu 70 yıl oldu e, eserin e, tamamlanması e, açık radyonun da 20. yılı böyle güzel bir e, denk e, gelme söz konusu. Acaba dedik bu iki projeyi bir arada telaffuz ederek e, başka bir noktadan Poloster'ın o radyo e, hikayelerinden biz başka bir noktaya sıçrayabilir miyiz? Ve bu projeyi e, hayata geçirmeye karar verdik. Ve startı da verdik aslında yani bir 8 haftamız var şu anda 1 Temmuz 2015'e kadar başvuruları kabul edeceğiz evet. ee, ve ondan sonra da bir hazırlık süreci olacak ee, o toplanan hayat hikayeleri e, çeşitli yazarlar tarafından e, yayına hazırlanacak diyelim yani bunlar aslında yazarlar editör gibi davranacaklar e, epece değişiklik de yapabilecekler Gö gönderilen e, hayat hikayelerinden ve sonra da radyoda seslendirilecek ve e, açık radyo dinleyicileriyle paylaşılacak evet ve mümkün olursa da ilerleyen aşamada belki bir kitaba da dönüşür aynı Paul Oster'ın tabi tabi tabi mutlaka e, seçici kurul açık radyo ve bizim merkezden evet. oluşuyor yani ben varım güven güzeldir Ömer Madra iksen mavi tunası var evet. <gülüyor> E, Editör listesine de şöyle bir söz etmek isterim altında Efece evet. tanıdık e, isimler de e, olacak e, Gerek kimisi açık radyo programcılığı da, da yapmış Kimisi yazar <gülüyor> Deniz Altınay, Nalan Barbarosoğlu, Hakan Bıçakçı Behçet Çelik, Feride Çiçekoğlu, Berna Durmaz, Sine Ergün Mahir Ünsal Eriş, Semih Gümüş, Hakan Günday Meltem Gürle, Hikmet Hükümenoğlu, Melisa Kesmez Ergun Kocabıyık, Adnan Kurt, Birgül Oğuz Mahmut Temizyürek, Ayfer Tunç ve Murat Yalçın ve bu liste biraz daha büyüyor. Zaman içinde birazcık daha daha kalabalıklaşacak. Çünkü epeyce bir e, hikayenin peşindeyiz. Evet, aynen öyle. Bu gönderilecek hikayenin sayısına da bağlı tabii ki. E, tabii, göreceğiz tabii. bakalım. Evet, şimdi e, türkiyahikayelerini anlatıyor.com adresinde e, hatırlatalım. E, bu, evet. bu şeye gönderilecek hikayelere e, dair, yani istenilen şeye dair ayrıntıları da orada bulmak mümkün. İşte kaç sözcük, kaç buluş vesaire ya da hangi evet. adrese başvurulacak? İzleyicileri, dinleyicileri oraya da Yönlendirelim isterseniz bu yayında. Evet, evet, evet. Türkiye hikayelerini anlatıyor. Nokta.com adresinden ulaşabilirler. Ya da bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinin sayfalarından ulaşılabilir. Ama bu kendi başına bir adres. E-postayla da gönderilebilir. Fiziksel olarak bir mektup olarak da gönderilebilir. Yani her türlü yazılı ortamda. Kabul ediyoruz evet. başvuruları. 1 Temmuz 2015 tarihine kadar. 1 Temmuz evet. evet hatırlatmak gerekirse. Evet hayat hakikiye hikayeleri diye de bir alt başlık evet, attık. Evet. Bu galiba en çok ihtiyacımız olan şey birbirimize e, hikayelerimizi de anlatmak. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde geçenlerde e, Frantin kanması için gelen Angela Davis'in sözlerini ben hatırladım. Biraz belki bağlam dışı olacak ama o da hikayelerimizi birbirimize anlatmayı... Bırakırsak o zaman birbirimizi anlamak iyice zorlaşacak e, diyordu. Bu aslında kim olduğumuzu, nasıl bir tarihin içerisinde olduğumuzu anlamak için de çok önemli bir kanal açacak gibi geliyor. Bu Türkiye hikayelerini anlatıyor. E, projesi Çok, çok doğru. Çok doğru evet. evet çok da heyecanlıyız. Murat Gülsoy çok evet. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve Sağ olun. Bakalım neler olacak heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet, evet, evet. İyi yayınlar. Sağ olun.